Rahman Rahim Elhamdülillahih vahde. Vessalatü vesselam ala men la ba'de. Mehri okuyorduk, mehri anlatıyorduk. Erkek kadına verecekti. Mehri müeccel olurdu, mehri muaccel olurdu. Fakat e, muaccel olması yani hemen vermek, peşin vermek daha doğruydu. En azından bir kısmını vermeliydi. Müstahap olan bir kısmını erkeğin zifaftan önce hanımına vermesiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ali radıyallahu anh e, e, emir buyurmuşlardı. اَعْتِيهَا dirak, Yani ona en azından bir şeyin yoksa zırhını ver demişlerdi Fatıma'ya. Zırhını ver diye emretmişlerdi. Peki azı ne kadar olacaktı? Azı on dirhem olacaktı. O da yaklaşık otuz gram gümüş yapıyordu. Yukarıda sınır yoktu. Adam ne kadar isterse o kadar verir. Fakat kadın cihetinden baktığınızda eftal olan kadının az mehir istemesiydi. Peki şimdi neler mehir olur neler olmaz onlardan bahsedecek. Fakat bir şey mehir olabilmesi için mal olacaktı. Entep tavu bi emwalikum yani Allah Teala orada malı zikre diyordu dolayısıyla erkeğin hanımına eşine verdiği şey nikah hakinde verdiği şey mal olmalı mal cinsinde bir şey olmalıydı peki ne maldır ne değildir bir şey mutakavimse İslam ona mal dediyse o mehir olabilir ama domuz eti ise içki ise ya da bu tür şeyler kansa bunlar mehir olmazlar. Faslun fe in tazawwaja ala khamrin aw khinzirin aw ala hada danni min al-khalli. Şe fe şayet adam kadınla evlense ala khamrin aw khinzirin içki ya da domuz khinzir domuz üzerine evlense mehir domuz olacak ve ala hada denni min el-hal khal sirke den testi küp yani şu testi dolusu sirke karşılığında seninle evlendim diyor adam bunu sana mehir olarak vereceğim dese fe iza huwa hamrum sirke mehir olur mu olur fakat adam sirke diyor küpün içini görmüyorsunuz küpün içinde ne var içki var içki olmuş Ev ya da şu köle karşılığında seninle evleniyorum diyor köleyi mehir olarak vereceğim. Fe Sonra bir ortaya çıkıyor ki köle dediği adamın mehir olarak hanımına vereceği o kişi hürmüş. Fe ida huahurun. Ev ya da bu kölenin o zamir köleye gidiyor. Ala xidmetihi'deki zamir. Ya da onun bir yıl hizmeti karşılığında seninle evleniyorum dese, ev talimil Kur'ani, yani sana Kur'an-ı Kerim okutma öğretme karşılığında seninle evleniyorum demiş olsa, caiz nikahı nikah caiz olur. Yani adam ne dedi? E i̇çki dedi, e domuz dedi. Bunlar mal değil. E mal vermesi gerekirdi ve atun nisa sadokatiin ne nihle. Mehri verecekti mal olacaktı bu Peki bu mal değil Evalaha denni Minal kalli ya da bu sirke dedi ama sirke değil o küpün içindeki içkiydi Dolayısıyla o da mal olmadı köle dedi köle olabilirdi fakat o da hür çıktı Dolayısıyla evtalilim Kuran'ı ya da Kur'an- Kerim sana okutayım dedi öğreteyim bunun karşılığında benimle evlen. Peki Kur'an-ı okutmak, öğretmek mehir olur mu? Olmaz. İmam Şafi'ye göre olur ama Ebu Hanife'ye göre olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birini evlendiriyor. Zavveçtukeha <gülüyor> Yani seni diyor onunla evlendiriyorum. Bima maake minel kur'ani yani sende olan o Kur'anla beraber e, o Kur'an sebebiyle sahip olduğun o Kur'an sebebiyle seni bu kadınla evlendiriyorum buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Zwaştuka bima Kur'an. Oradaki ba bedeliye değil sebebiye diyor Hanefiler. Dolayısıyla bu e, delil olmaz. Yani sen buna Kur'an öğreteceksin, o Kur'an öğretmekle mehir olacak bu şekilde anlayamayız. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim öğretmek bir ibadettir. İbadet de parayla olmaz. Nasıl oruç parayla olmaz, namaz parayla olmazsa, Kur'an-ı Kerim okutmak da parayla olmaz. Tekin bunun bazı rivayetinde e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "La يَحِلُّ li أَحَدٍ بَعْدَكِ ya ''Senden sonra kimseye bu helal olmaz.'' Yani eğer bunu o sahabi için Kur'an-ı Kerim'i okutmak e, mehir kabul edildi Efendimiz Aleyhisselam tarafından. Böyle alırsak o zaman hadisin başka rivayetlerinde la yahillu li ahedin ba'dek.'' ''Senden sonra kimse için bu helal olmaz.'' Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okutmak, öğretmek mal değildir. Mal olmadığından dolayı mehir olmaz.'' ...mehir olması için... bir tebteğû bi'emvâlikü... ...mal olması gerekirdi. Fakat... E, ...yani Şafi'ler... E, ...Malikiler... ...buna caiz veriyorlar. Çünkü onlara göre... ...Kur'an-ı okutmaktan bedel alınabilir. Ebu Sa'id'in Kudri hadisi var. Onu esas alıyorlar. Fakat onun farklı mülahazaları var. Onların esas aldığı hadisin... ...işte orada Ebu Sa'id'in Hudri... ...Kur'an-ı Kerim ile Fatiha ile Rukya yapıyor... Birisini kabilenin başkanını akrep sokmuştu. Oradan koyun alıyor, rukye yapıyor, okuyor Fatiha'yı, karşılığında koyun alıyor. Caiz midir, değil midir? Esasında Kur'an-ı Kerim okunur fakat karşılığında bir bedel alınmaz. Orada neden aldı? Çünkü başka bir imkanları yoktu onların. <gülüyor> Sonra Müslüman değildi oradaki o topluluk. Ee, ve de onlara yemek vermemişlerdi. Bakkal, market yoktu, lokantalar yoktu, bir kabileye uğradılar. Ee, yemek yemek için onların kendilerine sofra kurmasından ya da bir şeyler vermesinden başka imkanlar yoktu. Bunları yapmadığından, ağırlama işini yapmadığından dolayı fatih okudular karşılığında... <gülüyor> koyun aldılar Efendimiz Aleyhisselam bana da ondan verin buyurmuştu yani Efendimiz Aleyhisselam bu ifadesi Rukye'nin cevazına işaret eder Ev talimil Kur'ani Efendim e, Maliki ve Şafi'lere göre caizdir. Lakin Hanefilerin mutakaddimuna göre yani önceki fakihlerine göre Kur'an-ı Kerim parayla okunmaz. Dolayısıyla öğretilmez de ee, bu öğretilmediğinden parayla mehir alınmaz. Bundan dolayı mehir alınmaz. Peki bugün Kur'an-ı Kerim okutanlar, öğretenler maaş alıyorlar. Bunların durumu ne olur? Yani Kur'an-ı Kerim okuttuklarından dolayı değil de orayla meşgul oluyorlar. İşte medresedeler, imam hatipteler, okuldalar vesaire Orayla alakadar oluyorlar. Evde çocuklar var. Onların nafakalarını temin etmek zorundalar. Babalar, ailenin reisi onlar, o cihetle orada olmaları hasebiyle bir ücret alırlar. İmam da cami açıp kapattığından dolayı para alır. Öyle diyenler var ama zaruret hali var. Yani eğer ehli i Kur'an tedrisle uğraşmazsa kim bu milleti Kur'an-ı Kerim okutacak? Onların çocukları var, onlar ekmek bekliyorlar. Mecburiyet hali var, dolayısıyla zaruret hali var. Almaları gerekir. Eskiden atiyeler, hediyeler vardı. Ehl-i Kur'an maaşa acet duymuyordu. Dolayısıyla zaman değişince maaş almak da caizdir diyenler var. Peki ne yapmak lazım? Maaşı yoksa alabilir. Ama maaşı varsa, imamsa, Kur'an kursu öğretmeniyse, bunun dışında bir bedel alması caiz olmaz. اَوْ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ Cazen nikahı Nikah caiz olur Neden nikah caiz olurdu Çünkü mehir nikahın varlık sebebi değildi Sonucuydu Yani mehir olmasa Adam dese ki Mehir vermeden ben bu kadınla evleniyorum Yine nikah olurdu Fakat sonrasında o kadına yine mehir vermesi gerekirdi Konuşmadılarsa mehri Yani mehir müsemma değilse tesmiye edilmediyse Belirtilmediyse bu durumda ne gerekirdi Mehri misil gerekirdi. Ve leha mehrul misli. O kadın için mehri misil gerekir efendim. Niye mehri misil gerekiyor? Çünkü mehirde konuşulan domuzdu, içkiydi, sirkeydi ama o da içki çıktı. Veya talimi Kur'an'dı, köle dediler, o da hür çıktı. Dolayısıyla bunlar mal olmadığından mehir de olmuyorlar. Peki kadın ne alacak? Mehri misil alacak. Efendim. Ve iza tazawwaja al-abd bi'izni mawlahi ala hizmetihi sanatan jaza wa lahu al Ve iza tazawwaja al-abd bi'izni mawlahi. Mevlası efendisinin izniyle köle evleniyor. Bir kadınla evleniyor köle. Ala hizmetihi. Yani o kadına hizmet edecek. E, hizmetin karşılığında kölenin mehrine hizmet etmek, hizmet edecek. Peki hizmet mal olur mu? E, karşılığında bir ücret olduğundan dolayı mal olur. Yani bedel varsa, ücret varsa yani siz eşinize mehir olarak diyorsunuz ki şu e, işte İstanbul Samsun hattında benim bir tane otobüsüm var. Onu kiraya verdim. Yıllık oradan işte şu kadar para gelir, o parayı sana mehir olarak verdim derseniz caiz olur mu? Olur. Araba vermiyorsunuz, gelir veriyorsunuz. Yani otobüsten size tereddüt edecek karı, menfaati veriyorsunuz, verebilirsiniz. Burada da köle başkasına parayla hizmet ederdi, ücret alırdı. Şimdi kime hizmet edecek? o kadına hizmet edecek. Yani evlendiği kadına hizmet edecek. Bu mehir olur mu? Olur. Ve izâ tezavvecel <gülüyor> abdu bi izni maulahu. Mevla'nın izniyle köle evlendiğinde ala hizmeti hizmet karşılığında seneten bir yıl. Belirliyorlar bir yıl hizmet edecek, mehir olacak bu. Câze cahiz olur. Ve <gülüyor> lehel Kadın için hizmet hakkı vardır. Yani bir yıl o erkek köle kadına evlenmiş olduğu kadına hizmet etmek zorundadır yani mal, bedel, ücret karşılığında yapılan hizmetler de mehir olurlar peki şimdi evleniyorlar, evlenirken şart koşuyorlar ee, kadın diyor ki seninle evlenirim lakin benim üzerime kuma getirmeyeceksin o şartla evlenirim Peki adam da tamam diyor. Kadın e, bu yüzden ne kadar alıyor? Bin lira mehir alıyor. Bin lira mehir alıyor. E, ve in intezawajha ala elfin ala ala yezawaj alayha. Adam kadınla evleniyor ve intezawajha, şahit evlense ala elfin, bin lira üzerine. E, ama ala ala yezawaj alayha. Yani alayha, ala ala o kadın üzerine başka bir kadın almayacak. Bir tane şey olacak. fe'in vaffa <leha> eğer kadına vermiş olduğu bu sözü yerine getirirse, kadın hakkını verirse, sadakat gösterirse, fe'in vaffa leha fe lehel <musemma> Bu durumda fe <feyn> <leha> felil felil mer'a felizzevce. Bu kadın için ne vardır? Müsemmma vardır. Yani ne kadar konuşuldu mehir? Bin lira, kadın bin lira alır. وَاِلَّا فَمَهْرُ misli Eğer adam bu sözüne sadakat göstermezse, kadına demişti ki, başka bir hanımla evlenmeyeceğim, seninle hayatım devam edecek. Fakat sonra ikinci bir hanımı alsa ne olur? Bu durumda kadın mehri misil alır. Yani mehri düşürmüştü. 1000 lira almıştı, belki 3000 lira alabilirdi, 1000 lira aldı. Sonra eşi başka bir e, kadınla evlendi. Bu durumda kadın mehri misil alabilir e, adamla e, beraber olduktan sonra mehri misil alır çünkü kadın kendi e, hak ettiğinden daha az bir parayı almıştı ki e, eşi onunla beraber kalsın başka ikinci bir eş almasın diye böyle yapmıştı. Mehri misil döner. ''Peki, adam kadınla anlaşıyor, diyor ki, işte sen İstanbullusun, ben de nereliyim, işte Adanalıyım, Trabzonluyum, İstanbul'da evlendik, hayatımız burada devam edecek, dolayısıyla sen tereddüt etme dedi, evlendiler, kadın ondan dolayı da mehrini bin lira aldı, beni buradan çıkarmayacak.'' İşte aradan zaman geçti. Adam dedi ki: "Memlekete dönüyoruz. Trabzon'a dönüyoruz." Bu durumda kadın ne alır? Mehri misil alır. Yani evliliğin ilerleyen günlerinde mehri misil alır. Çünkü kadın mehrini azaltmıştı orada kalmak, ikamet etmek için. Ve in qale ala 1000 in aqama biha. Şu adam eee ala 1000 in aqama biha. Eğer orada ikamet ederse, kadınla evlendikleri şehirde yaşadığı kadın yaşadığı şehirde ikamet ederse, bin lira üzerine mehirde anlaşırlarsa, bunu söylerse, o elfe ini Yani adam böyle in kâle ezzaucu. Koca diyor ki, ala elfe mehir bin lira in biha. Şayet kadınla yaşadığı şehirde ikamet ederse. Ve 2000'in akırcaja eğer şehirden çıkarırsa 2000 lira verecek. F'in ikamet felah elfu eğer adam kadınla evlendikleri şehirde ikamet ederse kadına ne kadar var? 1000 lira var, 1000 lira mehir alır. Ve in akırcaja f mahrum eğer çıkarır sonu in akırcaja bu durumda f mahrum etsliha kadın mehri mehsini alır. Yani ee, amcasının kızları halası ne kadar mehir alıyordu? Ee, baba tarafından e, kadınlar ne kadar mehir alıyorsa o da o kadar mehir alır. Ve intazawjaha ala hadha alabd au hadha feleha esbehuha misli. Adam kadınla evleniyor. Evlenirken ve intazawjaha ala hadha alabd bu köle diyor. Au hadha diyor ya da şu diyor feleha bea bi mehril misli eşbe hua bir mehril misli şimdi iki tane köle gösteriyor ee, bu diyor şu diyor ama aralarında fark varsa bu durumda neyi alır eşbehuma eşbe huhuma onların en yakınını bir mehril misli mehrimizle en yakın olanını alır Yani iki köle var bu ve şu bu karşıya 20 bin lira bu kölene kadar 10 bin lira bu Peki bunun mehrimisi ne kadar olurdu bu kadın? 12.000 bin lira olursa, o zaman mehrimisine yakın olanını yani 12 bin liralık olanı alır efendim. Evet, binkane mahrul misli binehuma faluhuma mahrul misli. وَاِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ بَيْنَهُمَا Eğer mehri misil ikisinin arasındaysa, yani bu köle 20 bin lira, bu 10 bin lira, mehri misil de bunların arasında, tam 15 bin lira bu kadın mehri misli ise, felil Merati mehrul misli Bu durumda kadın mehri misil alır. Tabi şimdi köle yok da, adam benzer bir şey söylese, yani ya, ya şu ya bu dese, biri 20 bin lira, biri 10 bin lira iki şeyi gösterse e, o zaman bu kaydı orada cari olur. Yani e, hangisine mehri misil yakınsa onu alır. Eğer mehri misil ikisinin arasındaysa o durumda e, ne alır? Mehri misil alır. Fe <feyi> in ala hayvanin Mehir hayvan olsa adam kadınla köyde tabi evleniyor. Diyor ki mehir misil şu boğa Mehri misil olsun. İnek mehri misil olsun diyor. Feintezavuca <gülüyor> kadınla ala hayvanin bir hayvan üzerine evleniyor. Mehir hayvan. Fein semmane ve ahu kel ferasi caze. Eğer hayvanın nevini beyan ederse, mesela e, mehirin at olsun derse caiz olur. Mehir at olsun dedi, caiz olur. Peki atın çeşitleri var. Hangisi olacak? Pahalısı var, ucuzu var, cinsi olanı var. Ve <gülüyor> hel eğer onu vasıflarını tayin etmediyse şu özellikteki bir at olsun demediyse bu durumda orta dereceli bir at alır. Ve inşa a delik dilerse atı verir kadına mehir olarak o inşa kıymete dilerse kıymetini verir yani parasını verir. Demek ki hayvan, öküz, inek, at bunlar da ne olur? Mehir olur ama belirtmek lazım. ya yani inek mi veriyorsun, öküz mü veriyorsun, ne veriyorsa veya koyun mu veriyor, ne veriyorsa. <gülüyor> ne veriyor, e, hayvan olarak neyi veriyorsa bunu tayin etmesi gerekir. Tabii şimdi belki... Adam e, bugünkü toplumda, örfte mehir hayvan verse hakareti olarak kabul edebilirler onu. Ama önemli olan mal vermektir. Mal değişebilir. Yani siz buradaki hayvanı değiştirip başka bir şey söyleyebilirsiniz. Örfte revaç bulan neyse onu yazarsınız burada. Ama o yıllar itibariyle inek çok makbuldü. E, yani at makbuldü. Dolayısıyla bunu söylediklerinde Mehir olarak verdiklerinde kadın çok e, böyle ağır bir mehir almış olurdu. E, bugün değişir. Ne önemliyse onu verirsiniz. Yani imkanı olan işte mehir araba verebilir mesela. Değil mi? Evet. Peki. لَاَنَ اللّٰهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجُ Sahi midir bu rivayet? Yani kadınlar araba sürsünler mi? Evet. E sürebilirler yani bu rivayet, e, yani şiddetli zafiyeti olan bir rivayettir. Peki, hayvani Elbise nedir? Hayvan gibidir. Nedir? Hayvan gibidir. Dolayısıyla elbiseyi de mehir olarak verebilirsiniz. Yani mal ne olursa, şeriat onu, İslam onu mal kabul ettiyse mehir olarak verilebilir efendim illa ancak enhu in zekara vasfahu eğer vasfını tayin ettiyse yani şu özelliktedir dediyse onu teslim etmesi gerekir onu verecek kıymetin değil de bizzat bedelin değil de bizzat o elbiseyi verir. wa kadalik kullu ma yathutu fi zimmeti kelmekili mekil yani e, kiloyla e, ölçüyle böyle Alınım satılanlar vel mevzuni tartıl alınım satılanlar e, yani kişinin adamın zimmetinde oluşan her şeyde hüküm böyledir e, mal olabilenler e, bunlar da mehir olarak kadına verilirler peki şimdi mehri misil çok defa bahsetmiştik burada mehri misil ne olduğunu ifade edecek ve mehru misliha yani ve mehru mislil mer'a Mehir nedir? O mahru misliha ya da nasıl kıymetlenir? Ölçüne alınır burada. Yu'tabaru bi-nisai ashirati abiha. Dikkate alınır bi-nisai kadınları, ashirati aşiretin kadınları ebiha. Kadının babasının kabilesi, ailesindeki kadınlar dikkate alınarak belirlenir. Yani orada şartı var. Ne gibi akabati havamma ha ammiha du ne mi havaha yani kız kardeşleri halaları am amcalarının amca kızları gibi yani alıyorsunuz eşinizi Mehri müsemma yok unutunuz Mehri Bu kadın size diyecek ki, ya benim bir mehrim vardı Eşim nasıl anlaşacaksınız? Neyi esas alacaksınız? Evlilik oldu. Adam az vermek ister. Kadın çok ister. Arada bir niza çıkar. Şerat o problemi nasıl çözüyor? Mehri misil diyor. Ya sen amcanın kızı evlendi ne kadar mehir aldı? Ee, veya halan ne kadar mehir aldı? Kız kardeşleri ne kadar mehir aldılar? Diye o sorulur. Ama yani bir tane kadın var. İşte e, alime, saliha öyle bir kadın. Allah-u Teala öyle bir eş İhsan eyledi. Ee, eylesin. <gülüyor> evet. Ya cümleyi doğru kur diyorsunuz. Allah Teala ise alim en salih, zahide ee, eşleri İhsan eylesin inşallah Teala. Evet. Tabi evdesiz. İlimle meşgul olacaksınız, onlar da olacaklar ama ikiniz aynı derecede ilimle meşgul olursanız da o ev biraz zor yürür. Birisi bir adım geri olmalı. Yani birisi evde okutmayı fazilet kabul etmeli. Çocukları okutmayı fazilet kabul etmeli. İkiniz de sabah çıkıyorsunuz, akşam geliyorsanız o, o evde bir mahrumiyet hali zamanla oluşabilir. Yani fazilet bazen nerededir? Tahsildedir, bazen ahlaktadır, irfandadır. Yani bildiğimiz manada bir okuma yapmadan, e, diploma almadan ya da icazeti almadan irfanı, ilmi, edebi daha önde olan hanım kardeşlerimiz de var. Allah Teala size hayırlı olan nasip eylesin inşallah. Dünya ve ahiretiniz için en hayırlı olan nasip eylesin. Yani evlenirken mutlaka şu olmalı dememeli. Yani tabi kendi özellikleriniz olacak, kabulleriniz olacak, onları arayacaksınız. Mutlaka muhatap da arıyordur onları. E, fakat e, merkeze hep evi almalı. Ev olacak, hayat olacak. E, evi nasıl idare edeceksiniz? Kalenin İçeriden muhafızı olacak. Aile bir kale ise o kalenin içerideki muhafızı olacak. Siz de dışarıdaki muhafız olacaksınız. Ama ikiniz de dışarıda olursanız o zaman eve kim sahip olacak, kim sahip çıkacak? Yani çok şöyle hayatlara özenmeyin. Ya işte orada bir tane var, işte neler yapıyor, yazıyor, çiziyor. Elbette bu ümmetin yazan, çizen, konuşan kadınları olmalı. Ama belki onlar... Ee, i̇nşallah niyetleri salihse ümmetin selameti adına kendilerini meydan yerine atıyorlar. Tabi kadınlar arasında bu hizmeti yapıyorlarsa amel ameli salih olur. Ama ev belki yangın yeri, belki evlerinde tufan var onların. Fakat siz kendi evinizi önce düşüneceksiniz. Bu ümmetin dirilişi kendi hanesinde olacak. Evi ayağa kaldıracaksınız ki o cemiyetin en küçük parçası olan aile... Ee, dirilirse o zaman bütün ümmet dirilmiş olacak. Yani dışarılara çok özenmeyin. Ya bizde de şöyle bir hanım olsaydı falan diye demeyin. Evlendiniz, kadere rıza göstereceksin kardeşim. Yani evlene kadar araştır, bak vesaire. Sana göre en iyi olanı ara. Ama evlendikten sonra da artık Allah Teala böyle takdir etti. Sizin orada bir iradeniz vardı. Bu iş olmuştur. Fevahideten bir tane ile yoluna devam ediyorsun. Bir tane eşiniz olacak zaten Allah Teala da biri tavsiye ediyor. Peki efendim ee, mehr misil budur. Fille miyucet minhum mislo halihaf feminine cajnibi. Eğer fille miyucet minhum onlardan bulunmazsa yani mehr misle mevzu olacak. Kadınlar yoksa kız kardeşi yoksa halası amcasının kızı yoksa Emehri müsemmada konuşulmamıştı. Bu durumda e, ne olur? feminal ecanibi. ecanipten alınır. Yani e, diğer kadınlardan, aileden olmayan diğer kadınlar işte bunun gibi e, işte boyu, tahsili vesairesi onun derecesinde olan kadınlar ne kadar mehir almışlardı ona göre alırlar. Ve bir müraatın misliha, fi sün ve alhusn ve albakara Efendim bu misil de ne dikkate alınır? Bir müraatın misliha. Onun misli olan bir kadın dikkate alınır. Peki, yani hangi konuda mehrini ne kadar olacağını belirtmeyi unuttuğunuz. Eşinizin e, mehri neye göre belirlenir? Nasıl mehri olur? E, başka kadınlara hangi cihetle denk olacak? Fisinni yaşta. Yani 22 yaşında işte 22 yaşında kadın şu kadar almıştır. Güzellikte, bekarlıkta ve beledi işte şehirde, köyden mi şehirden mi, ve Asri asırda, ve mali malda yani zenginlikte o bütün bu özelliklere sahip olan bir kadın mehrine kadarsa sizin e, eşiniz onun mehrini unutmuştunuz o da bu kadar mehir alır. Fe illem yu'azzalike kullu fellezi yujadu min. Fe illem yu'azzalike kullu eğer bunların hepsi bulunmazsa yani mehir misil e, belirleyeceksiniz ama sizin hanımızla Yaşta, güzellikte, bekarette, şehirde, zamanda, malda eşit olacak bütün bu özelliklere sahip bir kız bulamadınız. Yani evlenirken o şu kadar mehir almıştı. Fille miyucze zelike kulluhu felledi miyuczed minhu. Yani bu durumda bunlardan hangileri bulunursa, yani iki tane, üç tane özelliği bulursanız. İşte o kadın ne kadar mehir aldıysa Siz de hanımıza o kadar mehir verirsiniz <gülüyor> Efendim kadın eşine bir takım engellemeler koyabilir mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Adam hanımını davet ediyor, ev, odasına davet ediyor. Kadın gitmezse, adamla beraber olmazsa, bir mani engel yoksa, işte o kadına uyarı ifadeleri var Allah Resulü Aleyhisselam'ın. Yani eşiyle beraber olması gerekir eğer bir engel yoksa. Fakat mehir muaccelse, yani hemen vermek gerekiyorsa, adam da mehri vermediyse hanımına, bu durumda kadın, o adamla beraber olmaz. Birlikte olmaz. Olmama hakkı vardır. وَلِلْ مَرْعَةِ Kadın için vardır. اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا Kendini koyma hakkı vardır. Kendini men etme hakkı vardır. Eşiyle beraber olmaz. Neden? Çünkü mehri muacceli vermemiştir. Peşin. Hemen vermesi gerekeni vermedi. Ama daha sonra verilecek bir mehir vardı. Ondan dolayı Kadın eşine engel olamaz. Mehri müadcese artık onun zamanı vardır. Mehri müeccelden dolayı engel olamaz ama mu muaccel yani ayınla ondan dolayı engel olur. Gelmiyorum der odana girmiyorum diyebilir. O en yusefiro biha ve eşiyle yola çıkmaz, sefere gitmez gitmeme hakkı da vardır. Hatta yu'tiyaha mehra, ta ki mehrin verene kadar. Yani adam mehri muacceli, peşin olarak vermesi gereken mehri vermediyse, kadın o adamla birlikte olmaz, beraber olmaz, olmama hakkı var. Adam gidiyorsa onunla gitmeme hakkı var. Peki, verdiyse adam mehrini, bu durumda gittiği yere, kadını götürebilir mi götürür yani adam İstanbul'da evlendi ama tayin nereye çıktı Akkari'ye gidiyor e hanıma diyor ki gel benimle gelmiyorsa kadını götürme hakkı vardır. Feiza awfaha mehraha nakalaha ila haythu sha'a. Feiza awfaha mehra, mehri verdiğinde tam olarak e, hanımına verdiğinde nakala o hanımın nakleder alır götürür yani seyahatte yanına götürür ilahi sışa e dilediği yere götürür. Uyakıyla la yusafiru biha dendi ki mehrin verse bile yine götüremez. Nerede evlendi? Evlendiği şehirde o kadınla olma durumundadır. uale aleyhil fetva fetvada bu görüş üzerinedir. Yani götüremez derken nereye götüremez? Hangi şehirde evlendiyse nerede evlendiler? İstanbul'da. Kadın diyor ki İstanbul'un dışına çıkmam. Burada kalırım. E, bu kıyıl olan fetvaya göre la yusafiru biha adam hanımını o şehirden çıkaramaz. Çıkarma hakkı yoktur. Peki efendim e, çok yaşanan bir hadise var. E, adam evleniyor. Evlenirken ne yapıyor? Hediye veriyor hanımına. Sonra diyor ki o vermiş olduğum hediye nedir? Mehirdir. Kadın da diyor ki hayır hediyedir. Kimin sözü esas alınır? Adamın sözü esas alınır. Çünkü temlik eden adamdır. Yani beş tane bilezik vermiştir ona. Beş tane bilezik verdi. Verdikleri işte malsa ve böyle yenecek içilecek bir şey değilse o zaman kimin sözü esas alınır? Adamın e, sözü esas alınır. Ama bizde nasıldır durum? Bizde durum efendim nişanda hediyeler takılır. Ama onlar hediyedir. Değil mi? Mehir daha sonra nikahta konuşulur. Dolayısıyla eğer böyle yapılıyorsa o zaman onlar hediyedir. Adam da biliyor ki hediye, kadın da onları hediye olarak alıyordur. Fakat adam şöyle derse, nişanda taktığı işte beş tane, alt tane bilezik var. Efendim bunlar hediye değil mehirdir derse o zaman mehir olur. Bir daha mehir vermeyebilir. Fakat onlar hediye iseler, örfte böyle anılıyorsa, kadın da böyle kabul ettiyse, adam da bu konuda bir ifade beyan etmediyse onlar hediye olurlar, sonradan tekrar bir daha mehir vermelidir. Efendim şimdi bundan sonra kölelerin durumundan bahsedecek, sonunda ise Kasim'den bahsedecek. Kasim, yani birkaç fasıl sonra birkaç tane hanımı olan kişi onlara nasıl davranacak, onu anlatacak. Vaktimiz kalırsa orayı okuyalım inşallah, fakat ee, dünle alakalı e, sünnet nedir, edep adab nedir onunla alakalı birkaç hususu birlikte mulaze etmiş olalım. Estağfurullah ve tevbele. Elhamdülillahi rabbil alamin.